Merhabalar, Güney Amerika ülkesi Surinam'da çalışmalarını yürüten bilim insanları 40'tan fazla yeni canlı türü keşfetti. Conservation International yani Uluslararası Koruma Derneği tarafından yürütülen araştırmalarda toplam 1300 canlı türü kayda geçirdi. Surinam'da yaklaşık 20 yıldır süren araştırmanın son safhasını oluşturan 3 haftalık incelemeye katılan uzmanlardan Dr. Trond Larsen, sonsuzluk hissi veren Surinam'daki orman dokusunun, dünya üzerinde gerçek anlamda yaban hayatının sürdüğü sayılı yerlerden biri olduğunu söyledi. Araştırma bölgesinin koruma altına alınması için girişimlerin sürdüğünü belirten Dr. Larsen, yaban hayatın koruma altına alınmadığı takdirde devamlılığının sağlanamayacağını söyledi. Sinop Gerze halkı, Anadolu grubunu kurmak istediği Kümürlü Termik Santrali karşı mücadele etmeye kara kışta da olsa devam ediyor. Gerze'den çıkıp Ankara yollarına düşen Yegep yani Yeşil Çevre, Yeşil Gerze Çevre Platformu, yönetim kurulu üyeleri bakanlıkların kapısını çaldı. Yaklaşık bir hafta önce termik santral istemedikleri için imza kampanyası başlatarak bunun çalışmasını yürüten Gerzeliler, dün topladıkları binlerce imzayı ilgili bakanlıklara teslim etti. Yeşil Gerze Çevre Platformu yürütme kurulu üyeleri, toplanan dilekçeleri, Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na, Çevre ve Orman Bakanlığı'na, TEİYAŞ'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Başbakanlığa teslim ederek teslim tutanağı aldılar. Halka rağmen bu termik santralinin yapılamayacağını belirten YEGE üyeleri yani Yeşil Gerze Çevre Platformu, mitat tuzcu oldu duyarlılıklarının sadece Gerze için olmadığını, ülkenin ve dünyanın tahrip edilmesine karşı da duyarlı olduklarını söyledi. Antalya'da Alakır Vadisi'nde sağanak yağışın neden olduğu heyelan, kürce hese su taşıyan iletim borularını patlattı. Çok sayıda ağaç yaşamını yitirdi. Yaşanan gelişme alakırı takip edenler için sürpriz olmadı. Çünkü Alakır'daki eserle ilgili raporu kitap haline getiren Profesör Doktor Doğan Kantarcı bölgede taşkın ve toprak kaymaları olacağı konusunda geçen yıllarda çoktan uyarılarda bulunmuştu. Alakır Nehri Kardeşliği platformundan yapılan açıklamada ise göre halkının itirazları, bilimsel raporlar ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının hiçe sayılarak çalışmaları devam eden HES projesinin Alakır Nehri'ni durduramadığını ve HES'lerin yatağından çaldığı Alakır Nehri'nin tekrar yatağını bularak özgürce akmaya başladığı dile getirildi. Unutulmaması gereken noktalardan birisi de küresel iklim değişikliğiyle artacak benzer sellerin ve üstüne üstlük kuraklığın HES yatırımlarını tamamen güvensiz hale getireceği. Buna rağmen anlaşılan Trabzonspor gereksiz yere sosyal ve çevresel risk almayı seviyor. Trabzon'un güzellikleriyle ünlü Uzungöl beldesinde hez yapmak için ihaleye giren ve ihaleyi kazanan Trabzonspor'a bölge halkından büyük tepki var. Karadeniz'de yapılması planlanan orta ve mikro hezlerin sayısı 2000'e varırken, bunlardan ikisi de Trabzon'un doğal güzellikleriyle ünlü Uzungöl beldesi Maçka ilçesinde planlanıyor. Bölge halkının Trabzonspor'un hez projesine karşı mücadele sürecini anlatan Karadeniz İsyandadır platformu üyesi Durul Bakioğlu, Trabzonspor'un resmi web sitesinde, Trabzonspor'un hisse yatırımlarını nasıl buluyorsunuz sorusuna %90'ını desteklemiyoruz yanıtının geldiğini de sözlerine ekledi. O zaman artık Trabzonspor da bu işten vazgeçsin diyoruz. Eti Gümüş'ün Kütahya'da geçen geçtiğimiz yıl yaşanan siyanür havuzu kazasına ilişkin davaya aralarında TTB, TİMOB ve bağlı odalar, Ege Çepkes Disk ve bağlı sendikaların bulunduğu kurumların müdahil olma talebi kabul edildi. Kütahya Gümüşköy'deki siyanür kazasında kurumların müdahiliğinin mahkemece kabul edilmesinin kazanın kamusal boyutunun kabul edildiği şeklinde yorumlandı. Duruşma çıkışında Kütahya Gümüşköy İzleme platformu tarafından adli önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Gümüşköy'deki eti gümüş tesislerinin derhal kapatılması istendi. Platform üyesi Şinasi Dursun, Kütahya'da 7 Mayıs'taki ilk felaketten sonra Bakan Veysel Eroğlu'nun gram sızıntı yok açıklamasında bulunduğu ancak bundan bir ay sonra... 13 Haziran tarihinde benzer bir felaketin yaşandığını hatırlattı. Dursun kitlesel ölümlerden kıl payı dönülmesine rağmen kapasite artışına gidildiğini söyledi. Duruşma 20 Nisan 2012 tarihine ertelendi. Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Onur Hamzoğlu'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaptığı bilimsel araştırmalarını şarlatanlık olarak nitelendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na açtığı hakaret davasının dördüncü duruşması görüldü. Onurumuzu savunuyoruz hareketi başta olmak üzere milletvekilleri, disk, ses birçok akademisyen Onur Hamzoğlu'na destek vermek üzere Kocaeli Adliyesi'nin önündeydi. Dava hakiminin 32 günlük izne ayrılmış olması nedeniyle duruşma nöbetçi hakim tarafından 15 Mart'ı ertelendi. Duruşmanın ardından konuşan Onur Hamzoğlu ise Kaygımız orada yaşayan genç, yaşlı çocuk herkesin sağlığından dolayıdır. Başka hiçbir kaygımız yoktur dedi. Ben de diyorum ki artık şu davaların ertelene erteneme hallerinden bir an önce uzaklaşsak da bu davaları son derece verimli bir şekilde işletebilir, derine dalabilir hale getirsek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.